Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelen azap tufan. Geminin sert ağaçtan yapıldığı, 2 veya 4 senede tamamlandığı, üç katlı olduğu ve ateş yanarak buharla çalıştığına dair rivayet vardır. Hayvanlar gemiye alındı. İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre, insanlardan da 80 kişi bindi. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye, yani tufan başlayınca Nuh'a, her şeyden iki çifti ve aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hariç olmak üzere, aileni ve iman edenleri gemiye yükle dedik. Zaten, Onunla beraber iman eden pek azdı. Hud 40 Ayette geçen tenur kelimesi, lügatte fırın demektir. Başka manalara da gelir. Bazı alimlere göre bu ifade, Nuh aleyhisselamın gemisinin ateş yanarak, kazan kaynayarak hareket ettiğini haber vermektedir. Bu da geminin buharla çalıştığı manasına gelir. Rivayete göre Nuh aleyhisselam, Yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da şöylece ahit verdiler. Senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz dediler. Buna binaen buyurulmuştur ki, akrep ve yılan sokan kişi, Selamun ala nuhin fil alemin. Ayet-i kerimesini halis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur. Selamun ala fil alemin. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan gemiye binmeyenlerdendi. Hazreti Nuh son defa kendisine nasihat ettiyse de fayda vermedi. Nuh gemiden uzak bulunan oğluna yavrucuğum sen de bizimle beraber bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Hud 42 Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh bugün Allah'ın emrinden ''Azabından merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur.'' dedi. Hud 43 Sonra Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ''Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır. Sen hakimler hakimisin.'' Hud 45 Nuh Aleyhisselam'ın kavmine beddua, oğluna dua etmesi onun zellesi oldu.''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 Rabbi inni a'udhu e bika an as'aleka ma laysa li bihi ilm ve illa tagfirli ve terhamni ekum minel hasirin Ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan bir düşenlerden olurum Hud 47 Nuh aleyhisselam istiğfar ederek kusurundan hemen dönmüştü ama oğlu küfürden dönmedi. Aralarına dalga girdi, oğlu da boğulanlara karıştı. Hud 43 Allah Celle Celaluhu Nuh aleyhisselamın kafirler için dua etmemesine emretti. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme, onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud 37 ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar hususunda bana hiç yalvarma. Zira onlar, kesinlikle boğulacaklardır. el muminun 27 Bu vahyimizden sonra vadimiz üzere biz, derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. El-Kamer 11 Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su belirtilen bir ölçüye göre birleşti. El-Kamer 12 Yalnız Hazreti Nuh, ona iman edenler ve gemiye alınan mahlukat, emniyet ilahiyeye mazhardı. Binmiş oldukları sefine dağlar gibi dalgalar arasında yürüyordu. Allah Teala buyurur: Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Hud 42. İnkar edilmiş olana Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. El-Kamer 14. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? El-Kamer 15 Ey insanlar! Bakın benim azabım ve uyarılarım nasılmış. El-Kamer 16 Suların Çekilmesi Gemi ona bilmeden önce Hz. Nuh'a öğretilen şu dua vesilesiyle selamet içindeydi. Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın. El-Mukminun 28 29. Rivayete göre tufan Receb'in birinde başladı. 6 ay devam etti. Sonra Allah Teala yere ve göğe emretti. Ya erdu blai ma'aka ve ya samaa uklai. Ey yer suyunu yut.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 48 Hazreti Nuh aleyhisselam ve müminler necat bulmuşlardı. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Eş-Şuara 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik, halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarılanların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 73 Dünyada felaket, ahirette acıklı azap. Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini ayet-i kelimelerde şu şekilde bildirir. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. El-Araf 136 Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular, Kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh 25 Tefsiri Kurtubi'de Hazreti Hüseyin radiyallahu anten rivayet edilir. Ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek Bismillahim mecraha ve murusaha inne rabbiyle Rahim. Onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Hud 41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 Müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ezümer Ez 67, ayetlerini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar. Her yolculuğa çıkan kimselere, tehlikelerden muhafaza bakımından bu ayetlerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca bir kimse yolculuğa çıkmak üzere bir binite, bir vasıtaya bindiğinde, Sübhanellezî sahkara lena hâzâ ve lehu mukurinîn. Hiç de layık olmadığımız halde, bunu bizim hizmetimize müsahhar kılan Allah'ı tesbih ederiz. O'nun şanı ne yücedir. O'nun lütfu olmasaydı yoksa biz buna güç yetiremezdik. Der ve bineğinden inmeden ölürse, şehit olarak ölmüş olur. Aşure günü Gemi selametle Cudi dağına indikten sonra, Hz. Nuh ve müminler, Şükrane olarak oruç tuttular. Mevcut kalan erzaktan aşure pişirdiler. O gün on muharrem sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir. Ebu Hureyre radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder: Ramazandan sonra en sevaplı oruç ilahi ay olan muharremde tutulandır. Hz. Ali radıyallahu anh de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sordu. Ya Resulallah, Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz? Efendimiz Hazretleri cevaplarında, Eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem'de tut. Zira o Allah'a ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki, Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul buyurdu. Başka kavimlerin de tevbe ve niyazlarını o günde kabul buyurur buyurdular. O gün, Aşure günü, o kavim de Hz. Musa aleyhisselamın kavmi, Beni İsrail idi. Yahudiler bu bakımdan Aşure gününü bayram olarak seçmişler, o günde kadınlarını ve kendilerini süslemeyi adet etmişlerdi. Mamafih o günde Hz. Musa aleyhisselamın, Şükrellillah oruç tutmasına binaen bir takım Yahudiler peygamberlerine uyarak Aşure gününü oruçla geçirirlerdi. Bugünün faziletleri cümlesinden olarak Allah'ın Adem aleyhisselamın tövbesini bugün de kabul etti. Ve onu bugün de Safiyullah kıldı. İdris aleyhisselamı yüce bir mekana bugün de refettiği. Hazreti Hz. Nuh'u gemiden bugün de çıkardı. Hz. İbrahim'i ateşten bugün de kurtardı. Tevrat'ı Hz. Musa aleyhisselama bugün de indirdi. Hz. Yusuf'u zindandan bugün de kurtardı. Hz. Yakub'a gözlerini bugün de iade buyurdu. Hazreti Eyyub'u bugün de şifaya kavuşturdu. Hz. Yunus'u balığın karnından bugün de kurtardı. Kızıl Deniz'i beni İsrail'e bugün de yarıp onları selamete ulaştırdı. Davut aleyhisselamı bugün de mağfiret etti. Hazreti Süleyman'a bugün de mülk ve saltanat verdi. Ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamı geçmiş ve gelecek günahlarından bugün de mağfiret buyurduğu rivayet olunur. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma hazretlerinden mervidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'den Medine'ye hicretlerinde Yahudileri oruç tutar görmüşlerdi. Sebebini sorduklarında Yahudiler bugün hayırlı ve yararlı bir gündür. Allah bugün de Musa ve kavmi bulunan beni İsrail'i düşmanlarından kurtarıp, Firavun ve avanesini denizde boğdu. Musa Allah'a şükran olarak bugün oruç tuttu, biz de tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz Hazretleri, Biz Musa'ya uyma hususunda sizden daha yakın ve layığız. Zira hak dinin esaslarında ayrılığımız yoktur. Ve ona da getirdiklerine de inanıyoruz buyurdular. Sonra da başta kendileri olarak, müminlerle beraber Aşure gününü oruçla geçirdiler. Bir başka hadisi şerifte de Yahudilere benzememek için bu orucun Muharrem'in ya 9 ve 10. günü ya da 10 ve 11. günü olmak üzere en az 2 gün olarak tutulması emredilmiştir. Bu hadisi şerif muktezasınca, ibadette dahi gayrimüslimlere muhalefet etmek gerekmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz rivayet ederler ki Kureyş cahiliye devrinde aşure günü oruç tutuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de peygamber olmadan önce bu orucu tutarlardı. Bir gün Medine'de de bu aşure orucuna devam edildi. Ramazan orucu farz olunca aşure orucu ihtiyara yani nafileye kaldı. Ramazan'dan önce aşure orucuna vücuben devam edildiği Buhari ve Müslümin rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Hadis-i şerifte o günü oruçlu geçirmek hakkında her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalanını imsak etsin yani bir şey yemesin. Her kim oruca niyet ettiyse orucunu tamamlasın buyurulmak suretiyle sünnet olan bu orucun ne kadar çok faziletli olduğu gösterilmektedir. Tufan alimlere göre umumidir. Yeryüzünün her tarafını su kaplamıştır. Mirat-ı Kainat kitabında deniliyor ki, gemi oturunca 80 kişi Medine-tü Semanîn şehrini kurdular. Bu şehre Su'kî Semanîn de denmektedir. İnsanlığın ikinci çoğalması işte bu 80 kişiden olmuştur. Nuh aleyhisselam'ın büyük oğlu Sam, zeki, akıl ve salih bir zat idi. Babasından sonra o vekil oldu. Hz. Nuh'un hayırlı dualarına mazhar oldu. Salih insanlar da ekseriyetle onun neslinden gelmiştir. Diğer oğlu Hamdan, Hint, Habeş ve Afrikalılar, Yafes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir. Fakat zaman geçince dini nasihatler yine unutuldu. İnsanlar yıldızlara, güneşe ve heykellere tapar oldular. Müfessir Fahrettin el göre, Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın kavminin içinde 950 sene çileli ve eziyetli bir halde bulunduğunun bildirilmesinden maksat, Nuh'un hayatının bu safhasını bildirmek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem'i teselli içindi demiştir. Çünkü Nuh Aleyhisselam, binbir çile ve ızdıraba uzun müddet katlanıp sabretmişti. Bunun içindir ki o, bu haliyle ümmete mükemmel bir örnektir. Nuh aleyhisselam'ın zelleleri. 1. Kel. Hazreti Nuh aleyhisselam hastalıklı, cerahatli bir köpek görmüş ve yüzünü çevirmişti. Bunun üzerine ey Nuh köpeği ben yarattım. Beni mi ayıpladın? hitabına dûçar oldu. 2. Kavmine beddua oğluna dua etmesi. Bu zellelerinden dolayı Nuh aleyhisselam, çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine Nuh denildi. Bunun içindir ki Yaradan'dan ötürü, bütün yaradılanlara ayırt etmeden, şefkat ve merhametle itina gösterilmesi icap eder. Nuh kavminin helak sebeplerinin başlıcaları. 1- Küfür içindeydiler. 2- putlara tapıyor ve şirki teşvik ediyorlardı 3 iman eden az bir grup hariç münkir bir kavimdi 4 haşır ve neşri inkar ediyorlardı 5 Nuh'u küçümsediler 6 yalanladılar 7 asi olup eziyet ettiler 8 şükretmiyorlardı 9 kadınlarında edep iffet ve haya yoktu 10 Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. 11. Kibirliydiler, fakirlere reziller diye hitap ediyorlardı. 12. Hikmet sahiplerini küçük görüyorlardı. Hakikaten bütün bunlarla birlikte, kibir sebebiyle fakirlerle oturmayı istememek de, helak olan kavimlerin kötü hasletlerinin başlıcası olmuştur. i̇bn Hacer el-Askalani, el-Münebbihatında Tirmizi'den şöyle rivayet ediyor. İki haslet vardır ki bunlar kimde varsa şükredici ve sabredici olarak yazılır. Birincisi kişinin takva hususunda kendisinden üstüne bakması, ikincisi ise dünya lezzet ve nimetleri bakımından kendisinden aşağıya bakması ve Allah Teala'ya bu lütuflarından dolayı hamd etmesi. İşte böyle bir kul şakir yani şükredici ve sabir, yani sabredici olarak yazılır. Nuh aleyhisselam da çok şükredici bir kuldu. Bunu Allah Teala bütün insanlığa, onların da nimeti ilahiyeye şükreden kullar olması için şöyle hatırlatır. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. El-İsra 3 Nitekim Nuh aleyhisselam, bir şey yiyip içmesinden elbise giymesine kadar, her hareketinde daima Cenab-ı Hakk'a hamd halindeydi. Giyinirken, yerken besmele çeker, yediğini bitirince veya giydiğini çıkarınca da elhamdülillah derdi. Çünkü şükür, kulun ihsan edilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinciyle, onları ihsan eden Rabbe karşı söz ve davranışlar göstermesiydi. Bu da gösteriyor ki şükür, nimeti bilmenin ismidir. Bu manadan dolayı Kur'an-ı Kerim'de İslam'a ve imana şükür ismi verilmiştir. Seriyus Sakati buyuruyor, bir kimse bir nimete kavuşur, şükrünü ifa etmezse o nimet elinden alınır. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz ''Hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.'' İbrahim 7 Nuh aleyhisselamın kısaca vasıfları 1- Hizmet 2- insanların denize açılması ve denizden istifade edilmesi 3- Şakir ve sabir olması 4- İstiğfarının bol olması Nuh aleyhisselamın peygamberliği 950 sene sürmüş, ve Allah'ın bu yüce peygamberi tufanın bittiği sene vefat etmiştir. Aleyhisselam